Bismillahirrahmanirrahim. Salli ala Resulullah Muhammed. Konumuz Ramazan şerefin özelliği. Uruç ayrı, Ramazan ayrı tabi ayrı. Bir kimse Ramazan'da hasta olsa, uruçtamsa bile yine Ramazan'ın özelliğinden faydalanabiliyor. Ramazan'ın en büyük özelliği kuran Kerim Ramazan nazil oldu. Bir kap içindeki malzeme göre değeri artar. Bir kapın. Mesela bir santan bir kap. Şimdi i̇şte hurda var. O kabın değeri tabi olmaz. Ama içinde mücevherat var. O kapın değeri de artar, artar. Hatta mektup bile bir zarf aslında kabı ama kimden mektup geliyorsa ona göre değerli artar bunun da. Ramazan'ın en büyük özelliği de Kur'an-ı Kerim Ramazan ayında nazil oldu, geldi. Kadir Gecesi yine Ramazan ayında. Ramazan'ın başlangı nasıl olur Ramazan? Nasıl başlar Ramazan? Mülü Aleyhisselam hadretleri ''Sumu liru ''Sumu Ayı görerek orca başlayın. Ayı görerek oruca başlayın. Ayı görerek. Bu had-ı şerife göre bütün Müslümanların ayı gözetlemesi gerekiyor bütün Müslümanların. Şaban ayının 29. gecesinde. Yeni aya hilal denir. 2 üç güne kadar incicik olur hilaldir. Bu hilal yeni ay battan göründür, batıdan göründür. Eski ay ise o da inci olur, o doğukuna göründür. Yani doğudan biter. Bir kimse sabrımızdan sonra doğuda hilali görürse, o eski hilaldir o böyle. Yeni hilal batıdan göründür. Güneşin battığı yerden görünür. Yani battan sonra Medine'ye çıkar. Fakat çok ince olduğu için de biraz zor görünür. Herkes bunu göremez. Ne görür ki bunun için? Bir kişi şahit gerekiyor işte böyle. Demek ki Hilal-i Muttefizim lazım Hilal'i böyle. Araştırmak gerekiyor. Yani göremesek bile bunu gözüme gerekiyor. Medine-i Mekke mükerreme de Şabanın son günlerinde herkes göğe bakar, batıya bakar. Herkes bakar böyle. Herkes bakar böyle. Bu da nedir? Vaciftir, ibadettir bu da. Böyle. İbadettir böyle. Yani ibadetin böyle bilinmeyen yönünden ibadetlerin var böyle. Bakın bir ayı gözetmek, o da ibadettir böyle işte. Bir farzın başınç olduğu için, o da ibadettir. Ramazan gelirken ne gelir ki? Tabii tabi? E, söylemek gerekir muhtemelenler. Hafta içerisinde en değerli gün Cuma günü. Bir de aylarının tabi değerlisi var. 11 ayın sultanıdır Ramazan şerif'ti Ramazan'a şerif. Yani gerçekten Ramazan kıymetini, değerini tam anlayamayın Ramazan'a böyle. Çok değerli ay Ramazan ayı dünya somut deriye ramazana bir kimse ramazan ayı geliyor diye sevinse abi sevinmiş. Bir kimse ramaza girdi sevinse onlar Allah kimsenin bedenini cennete haram diye bakınız. Haram Allahu aleyh elnevar. sevinse bir insan. E genelde tabi tabii üzülen de var şimdi mesela öyle de var tabi. O tuttuğu halde eyvah hele yazın günlerde, uzun günlerde tabi daha zor oluyor. Zor ama mesela bir komutan bir savaşı kazandı. Nasıl tabii kazandı? Küçük bir CHP savaşı kazandı. Normaldir bu. Yani kazanması gerekir. Ama bir komutan düşmanın çok kuvvet düşmana karşı savaşı kazanırsa o zaman kahraman olur mu de. Yani oruçta Ramazan'da tabi ishabı daha fazla oluyor böyle şey. Bir de vakit olarak da oruçturmanın zaman da uzuyor. Kışta mesela 16 14 saat sonra oruç 16-18 saatte çıkıyor Ramazan'da saat farkı uzuyor. Oraya göre da de devam ediyor ama. Yani bir kimse bir kimse hemen daha sahur vaktinde orucun sevabı yazma başlıyor böyle. İftara kadar böyle. İftara uzadı. Sevapta uzuyor. Yani insan bir şey hep kaybetmiyor. Hep kazanıyoruz böylece. Ramazan ayı biliyorsunuz kameri aylara göre Ramazan ayı. Kameri aylara göre. Bunun için içinde oluyor? Her ay 10 gün önce geliyor, 30 senede, 100 senede bir devir yapıyor. Yani senin her gün, her ayında geçmiş olan Ramazan işleri oluyor böyle. Bir de Ramazan işleri miladı tatmim olsaydı ne olurdu? Mesela kuzey kurede yaz olur, müneevde kış olur böyle, kısa gün olur böylecek. Böyle. Bir dengesizlik olur mu bunların Şimdi bize yazın geliyor. Onlar kışa geliyor Güney Kurey'e. Avustralya'ya. mesela. Onlar yazar bize kışa gelir. Burada bir denge sağlanmış oluyor. Yeryüzünde. Ramazanda ne oluyor Ramazanda? İdâca-ı Ramazan'ı Ramazan'a geldiği zaman futyat Evbabı cennet, cennetinin kapıları açılıyor. Yani Meryem buyurun kullarım diyor. Yani buyurun kolların açıyor kapıları. Ne anlama geliyor bu? Bir insan Ramazan'da ölse, Ramazan değeri bilmiş olsa, yer onun cennet. Dedi bak, Rab açıyor kapılarını, ay kapılarını, kapı açıp, Meryem buyurun cennet gelin diye. Yani cehennetinin kapı açılınca da cehennetinin de bir yansıması var yani dünyaya. O da en yansıyan dünyaya. Ramazan mi? genelde bir huzur olur mu? Yani farklı olur Ramazan'da. Oruç tutmeme bundan yaralanır Ramazan'da. Bir farklılık olur Ramazan'da. Daha insan bir rahatlı olur, bir huzur olur. İnsan hatta tartışma falan girişemez. İnsan bir rahatım olur insanda. Nedir bu Ramazan'da? Özelliğin bir de budur. Cennetten bir yansıma cennetin yansıması yansıma rahatlıkla dünya dünyaya. Hayattan cennetten geliyor. Ve gullika evvabınlar ve cennetin kapıları kilitleniyor. Cennemin de kapıları kilitleniyor. Yani Mevlam yasak ediyor buraya. de Ramazan'da. Tabii kilitenci ne oluyor? Cehennemden yansıması var cehenneminde. O da bu etizi gidiyor cehenneminde. Böyle. İnsandaki böyle aşırı hırs, iktiraz, bunalımlar hafif oluyor. Böyle. Ve subhid-i bir de şeytanlar bağlanıyor. Tabii bağlama tabi zincire böyle maddeye değil de etkisiz hale getiriyor şeytanlar. Etkisiz hale getiriyor şeytanlar etkisi olmuş şey etnar ameleş. Hazno Aleyhisselam gemiye binerken tabii tufan olacak, heresi alacak. Velan buyurdu. Yanı refaret tennuru. Tennur diye bir yer vardı. Havahanemizdeki ekmek pişirdiği tandır yanı vardı. Oradan su fışkıracak su fışkıracak Mesaj bu. Mevlam burada tenlül fışkırdığı zaman her ayamından bir şey alır, bir eşit Gemiye bindir, her ayamdan. Deve, aslan, kaplan ne varsa böyle hepsi meşk bindir. Hep indiriyor Nuhal Aleyhisselam. Nuh Aleyhisselam. kapıda her giriyorlar. Nuhal şeye baktı ki kocaman develer, filler var ya, filler, aslanlar, kaplanlar, gergedanlar, Büyük vahşi hayvanlar, ayılar, kurtlar, camalar tabi. Nuh Aleyhisselam'a baktı baktık onlara da kendi kendi işten geçti. Ya Rabbi. Ben nasıl bunları başarırım gemide şimdi? Bunlar birbirine gülüştürlerse bunlar. Gemi batırır bunlar şimdi. Bir de onlar hızlı taraftır gemide. Ben onlar ne veririm? Nasıl doyurum onları? Nuh Aleyhisselam işten geçti böylece. Mevlam buyurdu. Tabi Allah malum. Ya Nuh sen görevini yap. O iş bana ait. Bin daha bunlara gemiye, Hemen o Tenur denen yerden su fışkırdı yerden böyle. Tacik de böyle. Bir gürültü alın böyle. Bu azam gürültü koptu. O Tenur denen yerden Tanrı'dan sıcak su fışkırdı. Yüksek duranmak. Çok yüksek tarafa çıkıyor böyle. Hemen gördüm yağmur yağmur yağmur başladı. Gemi tabi kalkıyor kalkıyor. Gemi yükseldi artık. Yola başladı mi? Mevlam hayvanı hastalık edin Mevlam, humba deni hastalığı böyle. Ateş hastalık hayvanlara geldi. Filler, aslanlar, ayılar, kurtlar böyle ateş şansız geldi, hareketsiz kaldılar, yatıyorlar, işlerde kesildi. Az yiyorlar, hareketsiz kaldılar bunlar bana Şimdi Ramazan'da şeytanlar da bağlanıyor. Nasıl bağlanıyor? Etkisiz hale getiriyor. Etkisiz hale getiriyor şeytanlar böyle. Onların gücü alınıyor. Şeytanlar alınıyor. Yani şeytan yine şeytan tabii. Demire bağlamıyor onları. En yani şeytanları. Ama etkisiz hale getiriyor şeytanlar getiren böyle şey. Yani şeytan fazla etkisi olamıyor. Gücü az oluyor şeytan böyle. Mesleği fazla veremiyor insanlara. Ne kalıyor geriye? Nefis kalıyor ama. Nefis kalıyor. Nefis diye nefis böyle şey. Ne var nefiste? Şehvet var, öfke var, onur var, benlik var, kim var, ve kıskançlık var. Bu var böyle. Nefiste böyle. Nefis kalıyor. İşte açlık da ne yapıyor? O vahşe yapan açlık uslandırıyor gibi. Bu aç kalmadan ne yapıyor? Bu da nefisti sakinleştiriyor. Sakinleştiriyor. Yani insan Ramazan'da özgürleşiyor. Çiğeten bağlandı, etkisi böyle. Neviz zayıflıyor, gücü azalıyor. İnsan Ramazan'da özgürleşiyor Neviz insan dünyada böyle. Ramazan'da. Bitenler. Kimler tabi Ramazan'ı da hakkıyla ile yapabilenlerdir. Yani şartları orta bunun da hegime yaralanamıyor ama. Bir de Ramazan'ı karşılamadığı bir şey yok muhteremde, uzun okumuyor onu inşallah bir samiyen ev yevmeyini, hadise geliyor, Bisamiyon ev yevmeyini, Ramazan'ı bir gün kadar, iki gün kadar karşılamaya mı böyle? Yani Ramazan'ı karşılamaya biraz yok. Doğru karşılanırsa, orucunun baş -sonra karışır. Bunun için mesela Ramazan sonra bayram, hoşmak haram oluyor. Oruçluk ibadet aram olur mu oluyor işte? Dedem Orucunun sırrı belli olsun başı sonu. Amaç bu mütediriş. Şey. Allah kodu kanun kula karışmasın. Öbür bir gün göre başlar, 2 güne başlar, 3 güne göre başlar. Bayramda Ramazan'a gelen devam edeyim der, takıp yapayım der. Ama zamanı Ramazan'ın başının karışık gider. Bu iş ne yaparım da yapıyor. Ramazana kahşamak yasak. Bağıran muşmota haram değil sakın mutlaka. Dersin mesela farz namazında namle karıştırılmıyor bende. Şeyde karıştırılmıyor bende. Farzı başlıyor, selam veriliyor, ama çıkılıyor, ondan sonra şeye de başlıyor bende. Ne buraya şamadetleri, <Gülüşmeler> ileridekala şehir Ramazan'a, Ramazan ayı geldiği zaman, emre Allah'ın hameti arş, Allah cihazları emre diyor, arş yüklenen meleklere, arşı aleyh, arşı azam en büyük varlık o, arşı azam. Öyle büyük ki her şeyi kuşatıyor ama, ne kadar alim varsa madde tabii, gökler, yıldızlar, galaksiyeler böyle. Ki ucu bilmiyor bugün. Teknoloji bilinemiyor böyle. Yeni galaksiyeti keşfediliyor böyle. Işık hızıyla milyarlar hesafe konuyor. Bütün bu galaksiyeler, size i müntiha, cehennetler, cehennetler varsa böyle, devin mahpus, hepsi arşı içinde. Arşı ağrı. Böyle. Bunu dört melek götürüyor bunu, dört tane melek götürüyor, kıyamette sekiz olacak bunlar. Çünkü sayılara böyle, dört melek. Bir meleğin büyüklüğü, ne kadar büyüklüğü, kim bilir, kaç dünya katı, kaç göklerin katı, elektrikler bunlar. Dört melek bunlar götürüyor bunları. Peki taşıyor mu? ağır mı geliyor? Gerçek yok, gerçekim yok orada? Orada gerçekliği mi yok mu mi? Ama muhafuz dayanır. Böyle. Bir de bunların dışında hafif melekler var. Hafif arşi. Arşi tarafında tavaf eden melekler, dolaşı meleklere arşi etrafında. Nasıl Kabe'ye dolaşıp diyen insanlar melektinden bir kısmını arşı tavaf ediyorlar. Arşi tavaf ediyorlar böyle, etrafında. Onların sayısı çok. Bunlar çok büyük melekler bunlarda. Bunların nedir? Bunların görevi allah Teala'yı ham kesip etmek meblağımızdır. Onlara oruç yok, atiimlik işmiyorlar melekler. Namaz yok onlara, namaz yok onlara. Onlara astır Allah Teala'ya hamd ile tesbih, subale bir hamdi tarzında, onların diliyle başka anlamda, ama tesbihler onlara O melekler dünyayı o melek bilmiyor melekler. O mevsiz cehennemi bilmiyor melekler böyle. Onlar bir Allah biliyor melekler Allah aşık melekler. Diyadır ki andan beri, iki kaç milyar yıl, o andan beri, işlemek ilahi aşk, Allah aşkı genel. O aşk ile, suayi bir hamdihi derken böyle, yer gizlendiriyor, Allah'a tesbih edinler böyle. Ramazaya geldiği zaman, Allah'a emrediyor, en yeküffü anın tesbihi ve yisavülü ümmet-i Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ramazan gelecek yani biliyor onlara, ey meleklerim, Ramazan gelip burakın tespihinizi, ümmet-i Muhammed'e istiğfar edin, dua edin onlara, ümmet Muhammed'e. İstiğfar, yani afı içti ama dua edin onlara. Onlar yani bizlere dua ediyoruz onlara, o melekler. Hamile arş deniyor bunlar, hamili arş melekleri. En yüce melekler, kutsal melekler bunlar bir Allah bilir bunu ya. Biraz adı okuyun inşallah Ebu Davut'tan bu araştırmacıları Likülüşleyin baben ibadeti es-savmü Likülüşleyin baben her şeyin bir kapısı var. Her şeyin bir kapısı vardır. Baben ibadeti es-savmü. Oruçun kapısı nedir? İbadetin kapısı da oruç. İbadetin kapısı Oruç. Bir kimse oruçken ibadet aklı yapabilir muhtemelen Yani Ramazan o kapı açılıyor. Yani hiç namaz kılan kişi teraviye geliyor. Cuma gelmeyen cumaya geliyor. Hatta bazı vakit namaza geliyor bazıları. Demek ki oruç ibadetinin kapısı. Oruçtan kimse içerisinde bu tarafta bir meyil olur. Yansım oluyor bir ibadete doğru böyle şey böyle. Namaza başlarlar böyle şey. E tabi bir insan Ramazan'da teraviyye gelirken inşallah bir şey alır namazdan, camiden bir şey alır inşallah. Hüksine gider bir fiiz alır, devam eder. De. Çok oluyor bu şekilde böyle mesela. Yani yüzde on her sene oradan kazanırsak eğerse artıyor bu sayı tabi böyle şey. Artıyor sayı. Bu için onlara yardımcı olur muhtemelen Ramazan'a muhtemelenler. Yani Ramaz teraviyye gelenlere, yeni namaza gelenlere onlara bir yardımcı olalım böyle. Onlara namaz, cam daha güzel yeri verelim, onlara böyle bir ilgi gösterelim onlara karşı, onları yabancı bakmayalım, onların hatasını da görmeyelim. Onların bazısına bakılmasını bilemezler, Namaz kılmamışlar. Eksi hata olabilir, Allah'ın kusurunu görmeyelim muhtemelen. Yüzüne vurmalıyım onların. Nereye ki namaza alışsın? Alıştı mı? Sadece diyorum da inşallah muhtemelen. Mekke'ye mülkerim har zamanında Mekke halkı, de, itmez, Mekke halkı tavaf etmezler. Et, Hep gitmez, tavaf etmezler. Mekke'ye halkı tavaf etmezler. Her zaman. her zaman geldiğinde başlamaya gelmeye Mekke'ye halkı yerine çekilir. Bahrem günü onu tavaf ederler. Bahrem harfi günü. Yeni kuralar işlaması buyuruyor. es saim fi ibadet O Oruçlu şey kimse ibadet halinde, ibadette oruçlu bir şey kimse, ibadet ediyor. Ve inkçânen naimen alâ O Oruçlu bir şey kimse yatağında yatıp uyurken de ibadette. İbadette. Namaz böyle değil. Namaz insanın uyuduğu mu namazda namazdaki tavrını bozmazsa namazı bozulmuyor. Mesela otururken uyudu, düşmesine namazı bozulmuyor muhtemelen böyle. Ama düştü mü namazı bozuyor böyle. Fakat, e, bir insan abdesti iken mesela uyursa, bir yere dayansa yine o abdesti buluyor böyle. Şimdi ortada, o tek kişi mesela Ramazan'da oturuyor, camda, evinde tabi olabilir, ortada oturuyor, bir yere dayanmıyor o oturacak uyuyudu. Hapsize bozulmasın diye. İşi i̇şte uyursun. bozulmaz. Eğer birine dayanıyorsa, tam dayanıyorsa uyku doldu mu? Afesi birazdan anlatacağım. Oruca gelince oruçlu kimse, bak oruçlu kimse yatanı uzansa da yine ibadet ibadamm diye böyle. Gün üzeri iş yapıyor mesela, değil mi? tarlasına gider, bağına gider, dükkana, işlerine gider, amin neyse görevini yapar, ibadet devam ediyor. Her nefesi bir tesbih anlamıyla oruçta. Her nefesi tesbih. Ve alıp verirken bir Allah diyor gibi zikir sağlamı tabi, Yani oruç gerçekten bir ibadet böyle. Neden? nefisse büyük cihat olduğu için bilhassa özellikle Böyle uzun sıcak günlerden, daha güç, tabi daha zor, daha zorunlu fakat sevabı zaman daha da fazla. Yalnız tabi şikayette olmaması gerekiyor, oruç iken şikayet olması gerekiyor mesela. Yani bir insan oruçta işte şikayet ederse, ah oh muhsak, muhsak muhsak şikayet ederse, onun tabi sevabı eksilir oruç, bozulmaz. Oruçlu muhtemelen ama sevabı eksilir. Bir de orucun yalnız mide ile sınırlı kalması gerekiyor oruc mide ile sınırlı kalmayacak yani ağzı kapalı mide bir şey gitmiyor. Onunla da oruç yeterli değil. Ne gerekiyor? Gözle koruma gerekiyor, kulağı koruma gerekiyor, eli koruma gerek oruç için Gözü koruyacak, gözü haram girmeyecek oluşuyor. Kişi oruçlu, oruçlu ama karnı aç gözü orada burada, çiftüre bakıyor. Bu gözü oruçluk diyor bunun Yani orucun bütün bedenin tamamının tutması gerekiyor o zihnen. Beden. Bütün bedenin tutması gerekiyor. Demek ki oruç ne gerekiyor. Haramada bakma bak. Tabii her zaman bakmamak gerekiyor. Oruç özellikle daha buna özen göstermek gerekiyor oruçluyken. Kulak. Tabii gıbe dinemez. Müzik. Müzik muhtemelen. Yani günümüzde müzik artık insanı günlük yaşamına girdiği müzik. Yani dini ilaheleri bile müzik de buldu. Haram var. Ya Allah ismini alıyor, Allah Allah diyor ama müzik de. Caz takımlarıyla. Böyle mı mi muhtemelen bile? Yani safı bunlar anlamak zor zamanı. bir özenme bu. Kırşnata vardır. Hristiyanda kilise müziği vardır. Neden? O lan dini kayboldu gitti böyle. Ne yapıyorlar? Halk sıkılıyor kilisede. Tam ne hadi papazlar çıkarlar, kilise müzi çıkarırlar böyle. Dandun dandun dandun böyle. Şarkı dönü böylece. Şey. eğlence oldu din böylece. Şey. İşte Ramazan'da kula da korma gerekiyor müzik evvelmiş ilah dinliyorum müzik muhterem müzik, kelime değilmişse fark etmez müzik kendi yasak kelime değişmez bu arada, fark etmez bir de muhteyenler tabi kalbi de korumak ramazan kalbi de koruma gerekiyor yani kul mevla ile beraber olmalı kalp gönül olmalı, kalp gönülü böylece. O zaman oruç, tam oruçları böylece. Kişi bundan çok faydalanır böyle. Yani gönülü kalpte hep Mevla olmalı. Kişinin gezdiği yerde, oturduğu yerde, çalıştığı yerde hep Mevla beraber olmalı. Böyle. Onu anmalı, hatırlamalı Mevla'mıza böyle. Bu aş zamanlarında e, kelime-i tevhid, la ilahe illallah la ilah illallah kendi bir kısa ama bu anahtar imannahtarı bu iman altı hazine bırak geliyor kısa la ilahe illallah la ilahe illallah. bunu biraz tabi bir bilinçli olması da gerekiyor şimdi la araçlar nefi oluyor. Renk, olumsuzluk yani. La ilahe derken işindeki kalbini ilhalara atıyor. Atıyor bunlara. Yani öyle insan var, parayı putlaştırmıştır parayı. haramına putlaştırmıştır, işine putlaştırmıştır, mümniğe putlaştırmıştır, ilahlaştırmıştır. Hep atıyor bunlara. La ilahe illallah'tan önce nefi ispat dönüyor buna benziyor. Önce önce defi zarar sonra cel menfaat dönüyor bak. Önce defi zarar. Mesela bir yangın var, ev yanıyor. Düse bir tane tamir etsin. Olmaz. <gülüyor> önce yangın söndürülür, tam soğutulur, o onların başlar benziyor. Şimdi gönül pis, kalp pislik var, şehvet dolu, öfke dolu, kin dolu, kibir dolu Diyeceği Allah'tan başka sevgiler olur kalpte, kalp kirlermiş kalberin. Ne gerekiyor? Bu temizliği gerekiyor bunun işte. i̇şte la bunu yapın la, la teşekkür bakın, la ilah'e, ay ilah yok buna. Allah cihazı, kalbim öyle. Bunu kalbime gerekiyor böyle. La ilah'e illallah derken bu gerekiyor bir şey. Illallah, kâdebi kalması gerekiyor mu? Veyalam kabda başka sevgi istemiyor, istemaz. İbrahim aleyhisselam emretti Yusuf e, İsmailu kurban diye. Niye? İbrahim aleyhisselamın bir de mevle Rabbi vardı. Allah aşıktı İbrahim aleyhisselam. Ateşin kenarına getirildi. Mancına konuldu. Ateş dağların ateş yanıyor, ala -al bir böyle. atacaklar aktlar. geldi, yardım edeyim mi istemiyorum? Allah bana yeter. Hasbiye Allah, benim melekiyle Ama sonra oradan hicret etti. Küristre'ye gitti. hayli kasaba yerleşti orada. Oğlu İsmail oldu. Oldu ama onu çok sevdi şimdi. Herkes sever ama o peygamber ya. Peygamber, ve onun kıssam da o der. Çok sevince buyurdu ki Ya İbrahim en çok sevdiğin şeyi bana kurban et. En çok şey bana kurban et. Rüyada uyandı. Düşünün taşında. Acaba en çok neyi seviyorum? Develeri vardı. Hepsini kesti kurban etti. İkinci akşamı yine velen vurdu. İbrahim en çok şeydir bana kurban et. Olmadı. Ne sevdiğin inekleri vardı. Onlar etti. Altını kesti. Olmadı olmadı. Veyhan buyurdu. Şu akşamında en sevince İsmail, onu kuban bak, İsmail. Oğlunu yatıracak, elini bağlayacak, bıçak elini kesecek burnu. Kesecek burnu. E bunu yapmak alkıştı mı? Alkıştı tabii, Allah'a emin olun. Bıçak burnuna sardı, minneye götürdü, mineye götürdü, yatırdı, eline ayağına bağladı. İsmail dedi ki, çocuk da elinizde böyle. Baba, baba, elime ayağına ve çöz bunları be. Neden oğlum? Ağlıyor ama. Ağlıyor. Gözden geç. Neden yavrum? Baba melektir bana bakıyoruz şu anda da. Elim ayağım bağlı da. İstemin ismi kurban oluyor demesine bana. Elim ayağım çöz de. Görse melektir bana Allah'a fedayım ben. Kurban da Allah'a ver. Çözdü. Artık gözünü kapadı şöyle. Bıçağı bize şey, Çekti buşa Bütün kuvvetiyle. Ama hiç kılını kesmedi mutlaka. Bir daha çekti. Yine çekmedi. Taşa vurdu kayaya. Taşı kebi bir şey. Ya mışak, neyi kesmiyorsun? Mışak konuştu. Konuşur mu? Konuşur Adamlar, Onlar Allah diyorlar. Dönüyor eten-i Her şey Allah diyor aslında. bir duymuyoruz böyle. Konuştu. Ya İbrahim, sen keş diyorsun. Allah kesmedi. Kimi dinleyeyim? O anda Cebrail Selam koç getiriyor. Birinci şamağı da tebbi Allah Allah affet edersen muhtemelen. Bu yüzden İbrahim, ben sana onu kestemedim. Muhabbetini kes. Muhabbetini kesin yetti bana bu. Bunun için hadi cemaatimiz işte budur tevhid. Budur. La ilahe illallah kalpten her şey çıkıp atmak, pisir atmak böyle şey. Işte. İllallah, ilahe sevgi doldurmak böyle şey. Bir de Ramazan tamı türemler Hatim okunu, Kur'an okunu, Ramazan'da okunu, yani böylece. Bu, Peygamber zamanında olan bir olaydır. Yereka, Cibri'ül fi kül'eğitim, Ramazan'ı, Dersi'ül Kur'an'e. Her Ramazan'da, Cebrail Selam, Peygamber gelirdi, gece gelirdi, Cebrail gelirdi. O Ramazan kadar, ne kadar ayet, sure gelmişse, onları bir kontrol ederlerdi böyle. Ders yapardı. Cebrail peygamberdir. Peygamber okuyor, dinliyor, ve anlamını böyle, içeriğini aramda der şekiller böyle şey. Peygamberimiz bilmediğini Cebrah Aleyhisselam biliyordu muhteremler. Nasıl biliyordu? Kur'an-ı Kerim'de Lut Aleyhisselam'ın kavmi geçiyor. Lut Aleyhisselam. O kavmin batışı geliyor. Lut görmeden Meydana'ya geldi. Bunu elam bilir Kur'an-ı Kerim'de. Nasıl oldu bu? Yapan bunu Cebrah Aleyhisselam yaptı muhteremler. Onu açık Cebrah Aleyhisselam. Ya Muhammed. Kardeşliği Muhammed hep kardeşliğinde Ya Muhammed kardeşliği Muhammed de böyle şekilde. İşte ben İbrahim'in e her senece gittim. Lütfü e, Lütf Aleyhisselatü e, Lütf gittim. İşte böyle böyle kalkıldığım yerinden yere vurdum bu şekilde böylece. Mesela Firavun kız deneyse boğuldu. Boğulurken Cebrah'ın yanında Cebrah'ın yanında Cebrah'ın yanında, yanında, yanında. Bunun için Kuran-ı her sene gelen ayetleri orada Cebrah'ın karşılıklı müzakere edildi böyle. Okunur. Anlamı böyle edilirdi. Yani Ceren tam daha iyi bir, bir, bir konularla böyle şey. İle burası adetleri su sumu tesiyahı Oruç tutunuz sağlığınıza kavuşursunuz. Yani sıhhatlı olursunuz. Oruçta Demek ki hastalığı değil, zafiyeti değil, salp ve sıtva uğraştığı. Böyle bir bizare ait kelimesinde arafta külü ve şüp velat tüsfu. Bunu yine için etmeyin. Hisap etmeyin. Yeme içmede bir hat hududu var muhtemelen yemişle İşte Ramazan'da da bunu uygulayabilecek Niyazi ki Müslümanlar bir Ramazanda ahsini yapıyoruz beden. Yani Ramazan yeme içme besye şekilme değil. Bize ki ters uygulama. Ramazanda oruç ahsine gitmeme yeme içmemeye Müslümanlar. Peki biraz beden acaba ve kilo verse iyi olur mu Ramazanda? İyi olur vermesi de gerekiyor aslında. Yine buyuruyor Peygamber Hz buyuruyor. Bir gün işte her zekatı vardır. Zekatı cisedi, es-savmı. Her şeyin zekatı vardır. Nedir zekat? Mesela malı eksilme. Paradan çıkar, işte ticaret çıkar ve o malı eksilmez zekat böyle şeyler. da bedeni zekatı var. Bu nedir? Es-savmı, oruç. Oruç böyle. Demek ki bir insan oruçlayırken Ramazan ayında biraz kilo verirse ne olur? Beden zekatını vermiş, oluyor muhtemem der. Vermiş oluyor böylece. Düşünün ki bir fabrika, bir fabrika, gıda üretimi yapıyor fabrika. Gıda öğretiyor, bir fabrika. Durmadan çalışıyor, durmadan çalışıyor. Tabi artık olur fabrikada, makineler arzu yapar, artık her şeyler motora yorulur. Ne gerekiyor arada bir bakım gerek muhteremler. Bakım gerekir böyle şey. Beden, beden de bakım istiyor muhteremler. Şey. Bilhassa günümüzden, günümüzden muhteremler. Çünkü bedenimizin yaratılışı, organlarımızın görevleri, sistemlerin görevi. Neye göre yaratmış bunlar? Doğal gıda yaratmış bunlar böyle şey yani bütün organlarımız doğal sistemlerimiz bütün bunları neye göre? doğal gıdaya göre yaratılmış bunlar böylece. Şimdi doğal gıdaya gelmeyeceği ne oluyor? Organlar, sistemler, dolaşımlar tekmeye başlamadan böyle. evvel. Bir fabrika nedir yapacağı iş? Bu yapacağı iş görev delir böylece. Hamadacı belidir. Eğer o ham dışında başka bir şey getirilirse makine bunu kaldıramaz muhtemelen. Gücü güzel makineyle şey. Bu iş ne gerekiyor? Ramazan demek ki önce insanlara doğal gıda almamız gerekiyor. Doğal gıda muhtemelen. Yani katkı maddelerinden kaçırmamız gerekiyor. Böyle. Doğal gıda. Evan şey. işte günümüzde teknolojik ilerledi. Tıp zürübeye ulaştı. Hastanelerle mi girilmiyor hastanede. Hastalıklar var. Hatta kalp ameliyatı artık gençler için de Yani küçük çocuk hasta. Neden? Doğan şu aşı yapıyor, doğan şuruyu. Hem aşı yapıyor şuruyu. Aşılanıyor Nedir bu aşı? Çocuğun sorma gücünü öldürüyor işte, yok ediyor sorma gücünü. Halbuki Allah ana sütü bunu verir varla buna. Ana sütüne, bu aşı var ana sütünde muhtelemde. İlk gelen süt farklı süttür. Oğuz dediler bunaltarlar. Bu aşı da bu nasıl şekilde böyle şey. Bunun ben bu şekilde böyle şey. Çünkü doğuyor, aşı yapıldıyo, çocuğunuz sonraki gücü yer dışı kalıyor muteranlarda böyle Devam ilaç alma, ateş oluyoruz, hemen doktora. Ateş çocuğu düşürücü. Halbuki muteranlar bunlar birisiniğe bunlar böyle Sinyal sineğe bunlar böyle şey. Yani bir acayip ateş hocu insanla bazen böylece. şey. Bir de muteranlar. Bizler yeme içmede aşırı gidiyoruz yani İstakta gidiyor bu şeriferece. Bu yüzyılın maddeleri her şeyin e, hastalığı el beledetü acıkmadan yemek tokana yemek. Aslı külü daim. Her hastalığın başı acıkmadan yemek, tokana yemek. Acıkmadan yemek. Bakarız. O kadar tehlike oldu. Atıştırma durma atıştırma. Yüzü mahvene bulmuş demler. Hastanın başı bu. Bunu peygamber Aslı külü daim gibi. Her şeyin asla hastanın başı. Acıkmana yemek, tokana yemek. Önce gıda sindirilmeden başka bir şey yemek Kişi bir şey yemiş böyle, kanı doyurmuş. Kofdan kalkıyor. Hadi bir de efendimizde bir de şeftali bakalım üzerine. Omuzumuza ver, omuzla vereceğiz. Yani sinirin başlamış, sinir başlamıvereceğiz. Ona bir lokm ilave ettik mi? O sinirin bozuyor mu tabii? Bir helak oluyor, intihar mı oldu, inta tabii, inta mı Hafif gıda aldım, hafif gıda aldım, gıda lazım, hafif aldım vereceğim. Onu mide de sindirem ver, sindirem yorgun vereceğim. Şimdi gerçekte nedir Ramazan'da beden bakımını yapıyor beden. Yani sürekli gıda alırken beden yapıyor? onun sislemekten meşgul. Devam böyle. Onu hazmiye meşgul böyle. Kalp tepidin sislesin. Onunla böyle bunlar. Beden. Bir de boşalınca ne oluyor? Beden kim temizlemeye bakıyor. Temizleme. Atıklar var bedende. Zehirli maddeler var. Toksinler var. Bunlar temizleme çalışıyor beden bu şekilde beden. Yani çok güzel bir şey bu namaz yani. Açlık. Açlık çok güzel bir şey. Açlık. Yani beden kendini temizliyor. Bakım yapıyor böyle. O rahatlıyor böyle. Kalp orada çalışıyor abi. Kalp zorlamıyor. Kalp boşta çalışıyor böyle. Her isteyenin rahat olur. Soğunun razı olmamış şekilde rahat verici. Ve akşam iftar vaktinde sıcak kuyruk yağılı kuyruğunu pilavla muhtemelen. Sıcak böyle. Hamur gibi girtopan böyle. Bir de açılmış kişiye böyle ve görmemiş bir telefona görmüş gibi böyle ona bir saldırı böylece. De iftar davetleri, iftar daveti tehlike muhtemelen de diğer kaderci. Börekler, şunlar, pilavlar, ette ağır en ağır yağlı yemekler, ben ağır şeyler, tatlılar, baklavalar iftarda tam iş bitti muhtemelen. Be. Ramazan sırasında gölce gittiği muhtemelen be, Yani biraz iftar yemeği hafif olacak hafta muhtemelen. Be. Beden sindiremesin ne oluyor? Sindiremeyen şeyler, çürüm oluyor, mayalanıyor bunlar. Sinirlemiyor. Sindiremeyen şeyler, sinir sistemini bozuyor, sinir sistemi çalışamıyor. Başaklar tembeleşiyor muhtemelen. Atabiyon başak bunlara böyle. Kabızlık başlar, gaz yapar, gaz kana karışır, zehirlenme yapar. İnsanlar bitkinlik olur, harçlık olur, uykusuzluk olur. Şunlar bunlar olan muhtemelenler. Her hastalığın başı bu fazla yemek oturup böyle. Yani hafif yeme gelir ki bilhassa namazın iftarı vaktinde mutlaka hafif böyle. Hafif havalı türü böyle. Çarba bilen, hafif bir şeyler. Hatta tek kanal doyulmadan böyle. Yaparsın da olur böyle. O böyle insanın sağlığına kavuşur İslam'da sağlık önemli. İslam'da sağlık önemli muhteremler. Bir insanın sağlığı bozuldu mu onun sinir sistemi de bozulur. O kişinin sinir sistemi de bozulur. Çabuk kızar. O müşteri kızar. Öfkelenir. Kalp kırar. Huzuru kaçar kendisinin de. Sağlık ölüm Sağlık önemli bu şekilde. İnşallah az cemaatimiz bedenimize zekatını verelim Ramazan'da yani biraz kilo verelim muhteremden. Kilo verelim böyle. Nasıl kilo verilir? Yağların erimesi. Erimesi muhteremden. Beden yağ yapıyor bedenler böyle. Şey. Yağ yapıyor bunlar böyle. Kalpten, büyüdü de, barsaklarda yağ yapıyorlar bunlar böyle. Bunların erimesi gerekiyor. Bir de bedenine kadar böyle zararlı madde varsa hep bunlar yağ depoluyor bunlar burada böyle. Hep depolar depoları temizliyor muhteremdi. yağ da erimeye başlıyor. Beden bir rahatlamış oluyor oluyor insanlara kavuşmuş oluyor Ramazan'da inşallah Teala aziz cemaatimiz namazı ya'nın teraviyle böyle kalmasın da inşallah Teala gün ışığı namaz kalın muhteremler Bilhassa sabah namazları sabah namazına camiye gelmeye çalışalım. Elden geldiği kadar sabah namazı muhtemelen. Sabah havası, o hava başka havası bana. Onun ismi Arapçada bazı Sabah denir. Bağd-ı Bağd rüzgar demektir. Bazı Sabah. Parçada. Sabah yazılmamın vaktinde doğudan bir Adı eser. Adı bağd böylece. O yel çok sağlığa faydalı muhtemelen. O yer burada. Bu havaya kim solursa Allah'ın izniyle bu insana abayet verin. Sabah ezanından okunun önceki havaya. Teşekkür ederim. Allah'a inşallah muhtemelenler. Ramazan'ın karşıma sebebi inşallah. Milletler Fatiha.